Elhamdülillâhillezî hedâna lihâdâ ve mâ kûnnal <Sessizlik> nehtediyel evlâ hedâna allâh ve mâ tevfîkî ve ad-sâmi illâ billâhle qâd jâet rûsulü rabbina bilhaq Sallu alâ Rasûlina Muhammed, Allahümme salli alâ sevin Muhammed mu alâ Muhammed, Allahümme salli Muhammed, Allahümme Ağabat بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم bıkmın hazzat بك من همزات الشياطين yapturun بك r-Rahmani r-Rahim. Ana Abdullah bin Abbasın Rızı Allah ve Teala onu mu? A. A. قال S. S. S. S. S. عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما S. صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالَ وَكَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّ Rabbimiz Tebareke ve Teala bizlere bir gün daha fırsat verdi, ömür verdi, imkan verdi, tövbe etmemiz için, mağfiret olmamız için, kazanmamız için, müsaade verdi, mühlet verdi. Bundan dolayı kendisine sonsuz hamd seni alar etmek lazımdır. Ölmeden evvel mutlaka kurtulmamız için, günahlarımızı bağışlatmamız için, Rabbimizin rızasını kazanarak ahirete göçmemiz için çok yalvarmak, dua etmek ve müracaat etmek lazımdır. İnsan bu şuur üzere yaşamalı. Rabbime kavuşacağım günde yüzüm ak olsun. Allah'ım Celle Celalü bana azap etmesin. Azapta, azabı bırak, azar bile etmesin, azar, sitem bile etmesin, değil mi? Niye böyle yaptın dahi diye beni muhasebeye tutmasın, ne güzel kulsun sen, ne güzel kulmuşsun sen, buyurduğu kullarından eylesin diye. İnsan şuurlu olması lazım, bir, bir deva bilinç olması lazım, bu kafada olursa insan buna dair adım atar ama Zaten herkes gibi yaşıyoruz. Herkes gibi öleceğiz. Dirilmek var mı yok mu acaba? Haşa tabii bu. Şüphe kafir eder adamı da. E dirilirsek de herkese ne oluyorsa bize de o olur falan falan. Bunlar laf değil arkadaşlar. Bunlar fikir değil. Böyle bir düşünce olmaz. Sen dünyada öyle mi yapıyorsun? Herkese ne olursa bana da olsun der misin? Tedbir almak varken alırsın değil mi? Paranı bir kenara koymak varken biraz ee, ekonomik kriz olacak bilmem ne millet ekmek bulamayacak. E bulamazsa biz de bulamayız. Öyle mi diyorsun? Ona göre bir çuval unları diziyorsun yani. Savaş çıkacak diye duyduğun zaman deprem lafı duyduğun zaman çıkıyorsun, çadırda yatıyorsun değil mi? Millet kaç gün evine girmedi artçı sarsıntılar zamanında. Niye girmedi evine yani? Öbür adam girmiş evine. Ya boş ver canım bana ne ya? Herkese ne olacaksa bana da olsun demezsin ki. Dünya işlerinde böyle demiyorsun. Tedbirini alıyorsun. Ondan sonra herkes hasta oldu, kanser olursa ben de olayım e, diye aynı e, şeye düşmemek için bu neden kanser olmuş? Hemen diyorsun ben bunu yapmayayım ya, şunu yemeyeyim, şunu içmeyeyim falan. Kendine göre bu kadar insanlar niye periz ediyor, niye bazı şeylerden kaçınıyor? E, e Tedbir var. Peki ahiret, ebedi, sonsuz hayat var mı? Var. E, sen buna imanın varsa Herkese ne olursa bana da öyle olsun de, diyemezsin. Ben Rabbimin razı olduğu şekilde, e, öleyim, dirileyim de e, dostlara yapılan muamele bana da yapılsın. Dostlar gibi bana davranılsın. Düşmanların arasına yer almayayım. Sen bunu hesap edersin. Yani böyle bir mantık var ki, işte ekseriyet cehenneme gidecek, eee azap olacak, oruç tutmayana şöyle, namaz kılmayana böyle, e, öyle. Ben mi uydurdum? Ama, e, bu sefer adam da nefsine uyuyor, e, haramlardan kendini koruyamıyor, kollayamıyor, e, ibadetler de ona zor gelince, aman bu kadar insan cehenneme gidecekse, orada da dayanacaksa, duracaksa, ölüm de yok diyorlar, evet ben bende bir şey bir çaresi, yani biz de dayanacağız demektir. Ama bu imanlı adamın düşüncesi değil. Ahirete inanan, ateşe görür gibi inanan, ateşin yaktığına inanan, bir kimse, Müslüman bir kimsenin düşüncesi değil. Mümkün mertebe ateşten kendini korumak için çalışması gerekir, Müslümanın. Azaptan Allah'a sığınması gerekir, dua etmesi gerekir. Elinden geldiği kadar emirleri tutup yasaklardan kaçar. İlla ki günahlara düşer, kul kusursuz olmaz, onda da ısrarcı olmaz. Hemen tevbe etmesi, hemen Allah'a düşünmesi Celle Celaluhu. Hep günahların tümünü terk edemese, bazısını terk ederse o da kâr. Çünkü İmam Rabbani bir kayda veriyor. مَالَا يُدْرَكُ kullu, لَا يُدْرَكُ de var, أُلُّهُ de var. Yani, hepsine ulaşılamayanın, hepsi bırakılmaz. Bir işide 10 bin liralık kar var, 10 bin alamıyorum diye beş de bırakır mısın? Bırakmazsın, bari 5 alayım dersin. Bu da onun gibidir. Yani bütün günahlardan tevbe edemiyorum. Bazılarında devamlılığım var. O zaman da Allah beni affetmezse ne olacak? Hangisinden ne diyorsun? Oruçsuzluktan tevbe ediyorsun, oruca başladın. Namazsızlıktan tevbe ettin, namaza başladın. Tamam. Bu ayrı bir şey. O arada efendim bir ara sıra içki içiyorsun. E şimdi sen ara sıra içki içiyorsun diye namaz da kılma, oruç da tutma denmez adama. Namazsızlıktan tevbe ayrı bir şey. Oruçsuzluktan tevbe ayrı bir şey. Hırsızlıktan tevbe ayrı bir şey. E, dolayısıyla ee, alimlerimiz insanları ümitsiz etmemişler. Çünkü ayet ve hadislerden o kapıyı bul, açık bulmuşlar. Tevbe kapısını açık görmüşler. İşte Allah'ın açtığı kapıyı biz insanlara nasıl kapatalım? Mevla tevbe edeni affederim buyuruyor. Ama hepsinden tevbe etmeyen hiçbir günahını affetmem diye bir ayet hadis yok. Bundan dolayıdır ki e, bir kısmından da olsa birinden bile olsa kar. Bir günahtan tevbe, bir günahtan tevbe. Böyle böyle kazanacağız inşallah. Nefis tarafını, şeytan tarafını yenik duruma düşüreceğiz. Mağlup edeceğiz. Efendim, e, Mevla tarafını, ruh tarafını, kalp tarafını, akıl tarafını galip kılacak Allah Teala. Bizlere yardım edecek. Bizim içimizde de büyük savaş var tabii şimdi. Nefisle kalp savaşta, ruh savaşta bu savaşlarda birçokları yenilgiyi peşinen kabul etmiş. Nefsine esir, düşmüş vaziyette. Ama bunlar kafirlerdir. E, münafıklardır. E, Müslüman olan, kadar imanı olan, yine neyi düşünür? Azabı düşünür, ahireti düşünür, ben tevbe edeceğim der. Günahından memnun değildir. Günahtan kurtulamasa bile memnun değildir. Çünkü kadar imanı olan, günahına razı olmaz yani. Ama alışkanlık haline gelmiş olabilir, hemen bırakamıyor olabilir. Burada bize, her daim söylediğim üzere e, ölüm vazı, kabir, ölüm halleri, mahşer, sırat, mizan, şiddetleri ve dehşetleri e, hakkındaki ilimler çok lazım olacak. Bu hususta dersler yapılmalıdır. Bunlar artırılması lazımdır. İnsan dünyadan ümidi kesince, ahirete heveslenince, e, ahirete de çıkacak yüzüm olsun diye bu sefer e, defteri dosyayı temizlemek ister. Çünkü neden? E devamlı ahirete kavuşma, arzusu, arzusu derken veya korkusu diyelim ama bu imandandır. İnanmayan korkmuyor zaten. Öleceğim, biteceğim, yiteceğim, ot gibiyim, hükmüm yok diyor. Dirilmeyeceğini düşünen adam dünyada hiçbir işi hesaplı yapmaz. Her zulmü yapabilir, kul hakkı da tanımaz, Allah hakkı da tanımaz. Çünkü adam ahireti düşünmüyor. Bebek de öldürür, köpek de öldürür, kedi de öldürür, her şey, her cinayeti katlamı yapar. Ahiret korkusu yok. Ölüm derdi yok. Ama biz öyle değiliz, biz Müslümanız. Onun için biz mutlaka hesaplı yaşamak. Allah'ın melekleri tarafından hesaba çekilmeden eve. Siz kendinizi hesaba çekin. Bugünkü günahın mı fazla, sevabın mı fazla, işte onların telafisini düşünün. Allah'ın mizanında tartıya konmadan çok acayip bir şey bu mizan. Bazıları diyorlar batıl mezhepler mizan yani Allah'ın adaletle hükmetmesi demektir. Yoksa terazi yok diyorlar. Batıl mezheplerden bazı mutezile gibi bu görüşte olanlar var. Allah onların itikadından bizi muhafaza eylesin. Ee, İmam Hatip'te mi nerede? Okullarda şimdi e, mutezileyi öğrenmeden imtihanı geçemiyorsun. Mutezile ile Şiayı, adama daha Ehl-i Sünneti öğretmeden Mutezile ile Şiayı da dayatmışlar. Çocuklar haber etti bana. Mutezile'den dedi imtihanda soruyorlar dedi. Allah. Ya Mutezile adı üstünde ayrılan fırka, i'tizal, Uzlet yani kenara çekilmiş. Ehl-i Sünnetin caddesinden Uzlet etmiş, itizal etmiş. Bunun adı meymensiz. Yani yoldan ayrılmışın. Sen itikadını talebeye öğreteceksin Ondan sonra onu imtihan edeceksin Düzeltsinler bu işleri Vallahi ya düzeltirler ya Allah onları düzeltir Ama nasıl düzeltir? Bilmiyorum nasıl düzeltir Allah düzeltir Ama pahalıya patlamasın sonra Bak aklın başında otursunlar ehl sünnet dışı şeyleri kitaplardan çıkartsınlar Çoluğa çocuğa Muhtezile-i şiayı ne öğretiyorsunuz yav? Evet Şimdi mizan adaletten ibaret değildir. Adaleti zaten Mevla Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerimizde beyan etmiştir. İnne'llahi emru bil adli. adalet Adaleti emrediyor. Her cuma okunuyor. Ondan sonra vallahi rabbul Allah adil davrananları sever. Evet. Allah Allah hükmü bil hak. Allah hakla hükmeder. Bunlar birçok ayette var. Ama bu başka bir şey. وَالْوَزْنُ يَوْمَيْدِنِ hak. O gün terazi mizan hak. Bu فَمَنْ سَكُلَتْ u terazide tartılanlarının sevap tarafı ağır gelirse diyor. E şimdi bu adaletten ibaret olsa, bildiğimiz terazi iki kefesi olan mizan olmasa ağır gelmekle ne alakası var? Ağır nerede ağırlık olur? فَمَنْ حَفْفَتْ مَوَازِينُوا terazisi hafif gelirse, hafiflik nerede olur? Adalet sıfatı Allah'ın ağır gelmez, hafif gelmez. Allah'ın adaleti e, sabittir. Onda ağır geldi, hafif geldi denmez ki. Ağırlık ve hafiflik Kur'an'da geçiyor. Ağırlık nerede olur? Kefenin bir tarafı ağırlaşır, öbürü hafif kalır. Öbür taraf ağır basarsa bu taraf yenlik kalır, aşağı düşer. E, dolayısıyla bu tabirlerden anlaşılıyor ki ağırlık ve hafiflik elle tutulan, gözle görülen terazilerde olur. Allah'ın terazisi, mizanı haktır. Yani ehl-i sünnetin görüşü budur. Bunlarda tevhile kaçmak mecazdır, kinayedir demek e, yanlış olur. Çünkü Mevla Teala e, niye o zaman ağır basarsa diyor. Demek ki tar terazide tartıda bir, bir şey var, tonaj var ki ağır basıyor, hafif kalıyor. Ayet bu. Biz onu düşüneceğiz. O günlere hazırlık edecek adam ne dedik? zahit olur. Dünyaya karşı soğuk olur. Ezhe'd-dünyas. O hadisede başladık bekte kaldık öyle. İnsanların en zahidi, dünyaya karşı en soğuk olanı kimdir? Menlemeyel kabra vel bila. Kabri unutmayandır. Çürümeyi unutmayandır. Daha kaç günlere evvelki hadise başladım öyle. Ve terak ef'ta lazinet el dünya Dünya hayatının süslerinin en kıymetlilerini Allah için bırakabilendir, terk edebilendir. Evet. Ondan sonra en tahfazu'r ve batna ve ma Başını koruyacak, başının müstemilatını yani göz, kulak, değil bunlar harama bakmayacak, haram dinlemeyecek işte, haram konuşmayacak, haram lokma ağzına sokmayacak falan. Vel batna ve karnını ve e, muhtevasını muhafaza edecek. Karnını ve muhtevasını. Yani burada da haram yememek haramdan kazanmamak, haram lokma yutmamak, bir, bir de mesela helal parayla da olsa haram yiyecek. Domuz eti gibi, içki gibi, uyuşturucu gibi vesaireyi karnına, midesine indirmemek. Bunun, karnını koruyacak, başını koruyacak ile beraber, karnını koruyacak muhtevasıyla beraber. Dünya hayatının süslerine aldanmayacak, kabri hiç unutmayacak, çürümeyi hiç unutmayacak. Ya! İsterseniz mesela böyle içi açılmış boş mezarlar var. Ben öyle bir şey düşünüyorum. Telefonuma yaptırayım. Benim Arap Manzretleri'nin kabrini koydurmuşum da telefonuma hep onu görüyorum ama o kadar şey yapmıyor beni, durdurmuyor biraz. Şimdi ne yapacaksın? Geçen bir, bir şey seyrettirdiler bana. Kazılmış mezarları gösteriyorlar. Arapça işte vaaz ediyorlar. İşte kabri unutmayın, çürümeyi unutmayın. İşte burada bizim kurtlar yiyecek işte efendim İn lerrzıle tenadi külle Topraklar her gün 70 kere nida ediyor. Ha bu bastığımız topraklar. 70 kere her gün. E bu bir kere bile kulağımıza girmiyor yani. Keşke bu bunu mu şey etsek. Neyi hocam şaşırdık telefonun seslisine. Hani gibici şey ikaz etsin diye. Ak yazdı Mustafa Efendi vardı. Allah rahmet etsin. Kabri nur olsun. Hapishane mektuplarında bahsetmiştim herhalde onda. Oğulları sağdır hala. Allah selamet versin. O çok mübarek bir zat. Efendi Hazretleri'nin yerine katbi şerifleri yaptırırdı, dersleri değişirdi. İsmail adına namazları kıldırurdu. Çok mübarek bir zat idi. Ben 80'lerde Rize'deyken vefat etti. 13'te işte ziyarete de hasta oldu bir kere. O bu hadis-i şerifi söyledi. rivat etti. Her gün toprak 70 kere seslenir yani bize. Ne der? Ya beni Adem'e ey Adem oğulları külüyeyin veşrabu için meşte heytüm. canınız ne istediyse yani ileride tehdit var da onun için hani doktora diyorsun ya doktor bey ne yiyeyim ne yemeyim doktor da bakıyor ki sen zaten yolcusun her tarafın gitmiş doktor da diyor artık ne yerse yesin bu hasta diyor hani ey Ademoğulları canınız ne çektiyse yeyin için diyor. aa bu ne bolluk ya Toprak niye bana böyle söylüyor acaba? Devamını dinle. Fevallahi la kulenne luhumukum ve shuhumukum. Allah'a yemin ederim ki etlerinizi de yiyeceğim, yağlarınızı da yiyeceğim. Etlerini de yutacağım diyor. Etini yağından ayrılacak diyor. Hepsini ben yiyeceğim. Bana diyor malzeme getiriyorsun. Ne kadar yersen, ne kadar şiş kola bana o kadar yemek getiriyorsun. Ben de seni yiyeceğim diyor. Niye yer diyorlar adına? He? Ya? Kısmetindir gezdiren yer yer seni, akıbet bir gün olur yer, yer seni. İhsan Efendi rahmetli hocamız öyle söylerdi neler. E şimdi, bunun adı yer da etlerinizi, yağlarınızı yiyeceğim diyor. Zaten kurtlara, akreplere, ne kadar malzeme var, değil mi? Ne kadar malzeme var. E bu yetmiş kere bu ses geliyor, bir kere bir kereyi bırak, günde bir kere. Ömrümüzde bir kere duymadık. Ömrümüzde bir kere duysaydık, ne kadar acayip ihlaslı ibadet ederdik. O nidayı duyan nasıl namaz kılardı? Değil mi? Nasıl keyfi kaçardı, morali bozulurdu? Mesele budur. Seni keyiflendirmek için Ayet-Hadis gelmedi. Dünyanın imtihan olduğunu, burada keyfe kaçmamak gerektiğini, zaruret miktarı, zaruretlerle yetinilip ahirete tedarik görmek lazım olduğunu beyan etmek için bu dini mübin İslam geldi sana. E bunu düşüneceksin. Bunu unutmayacaksın. O kazılı kabir fotoğrafları var o. Arapça bir şeyler söylüyorlar. O çok güzel bir telefon şeyi, ekranı olur. İçi de derin biraz, Karanlık, dar O açık mezar açık Bize kapalı mezar da biraz Şey yapmıyor Etki yapmıyor açık mezar Böyle bir açık mezar Buraya konacaksın üstünü kapatacaklar Amel sandığı ile beraber Defterinden oraya gireceksin Yanına dosya koymasalar da Meleklerde Allah'ın dosyası var O zaman mutlaka ibret almak Mutlaka ders almak ölümden ders almayan kefa bilme ve va aizâ vaiz olarak nasihatçı olarak ölüm yeter. Ölümden ibret almayan, şimdi mezarlıkta gülüyorlar. Cenazenin başında gülüyorlar. Cenaze musallada o millet toplanıyor bahçede. Çoğu namaza da camiye de girmiyorlar. Dışarlılarda hahalar, hihiler yav ne ölüye saygıları var, ne ölünün Yanındakilere saygıları var. Bazı da ölünün yanındakiler de gülüyorlar. Kendi akrabaları da falan. Ya zaten bu diyorlar, yüz yaşındaydı. Yüz e yaşındaydıysa efendim bunun ölümü ibret olmayacak mı? Ha daha büyük ibret. Ne kadar yaşasan efendim, ne kadar yaşarsan yaşa, akıfet ölüm gelir başa. Yüz yaşındaki daha beter. Neden? Kurtulamıyor. Bin yaşındaki daha beter. Ya bin yaşındaki gitti, bana mı kalacak? Sen işi o taraftan alacağına gülüyorsun. E demek ki senin ölümden kurtuluşun yok, anlasana. Şey i̇şte Ömür verilirse tevbeye bir daha fırsat verilmiş olur. Ama mesele bütün niyettir. Bir insan Allah ile Celle Celaluhu işini ar arasını yapmak, işini yoluna koymak, arasını düzeltmek istemedikten sonra bu adam kaç yaşına yaşarsak yaşasın asla tevbe üzere ölemeyecek demektir. Çünkü niyeti iyi değil, Mevla ona nasip etmez. Ders almayı nasip etmez yani. Bakıyorsun insanların tevbe sebeplerine dönüş yapmışlar bazı insanlar. Çok hafif şeylerden bazıları. Yani en ufak bir sohbetle, çünkü adamda iyi niyet var. Başına çok büyük bir belalar gelmeden dönüş yapmış. Öbürüne bakıyorsun, her beladan sonra yine dönmemiş bu yola. Çünkü o Allah ile arasını iyi yapmak istemiyor. Mevla da ona hidayet yaratmıyor. Mevla zorla hidayet yaratmaz. Mevla isteyene hidayet yaratır. Onun için kullukum illâ men Ey benim kullarım! Hepiniz dalalettesiniz, felakettesiniz. Ancak benim hidayet yarattıklarım müstesna. Yaratan ancak benim. Peygamber de yaratamaz. Veli de yaratamaz. İstese oğlunu da müslüman edemez. Kızını da iman ettiremez. Bunların örnekleri var. Ancak ben hidayet yaratırım. Peki nasıl yaratırım? Kime yaratırım? Festehdûni <gülüyor> ehdikum. Hidayet isteyin benden. Doğru yola sevkinizi isteyin. Ben size hidayet yaratayım. Ya Rabbi her namazın her rekatında <gülüyor> bizi dostu yola hidayet eyle diye dua ettiriyorsun bize. Kurban oldu. Mekke'de de rastladık. Medine'de de rastlıyoruz. Milyonlarca kişilerle kılınan kalabalık cemaatlerde bulunuyoruz. Allah'ım Ya Rabbi bir tane kabul olan yok mudur? Bir kabul olanın hürmetine bizi de hidayet eyle. Ya Rabbi Allah'ım amin. Ya Rabbi çok mühim bir şey. Nebilerin, sıttıkların, şehitlerin, salihlerin yoluna, inam ettiğin, ikram ettiğin, lütfettiğin dostlarının yoluna hidayet eyle. Gayril magbubi aleyhim. Gazap ettiğin Yahudilerin yoluna değil. Ema şimdi Müslümanım diyenlerin çoğu masonlarla anlaşıyor. Lyonslara kayıt oluyor. Ondan sonra Mossad'la çalışıyor. Ondan sonra İsrail'le arayı iyi götürüyor. Ve takıya için değil, gönülden Yahudilerin cennete gireceğini kabul ediyor. Nasıl olacak? Bunlar istediği kadar Fatih okusun, amin desin. Hiç kabul olmuş mu? Olma, olsaydı Gazap olunan Yahudilerin yoluna gitmezdi. Peşine gitmezdi. Böyle Sapıtmış, şaşırmış, pusulayı kaybetmiş Hristiyanlar, İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu demiş, Meryem Validemiz Allah'ın hanımı demiş, haşa! Şirke düşmüş, bunların yoluna değil. E nedir bu gavurlarla bu kadar dostluklar? Onların cennete gideceğine hocalar fetva vermesi, Onlara tebliğe lüzum yok, nasıl olsa onlar da din sahibidir demek. Nasıl dersin? Hak din bunlar. E bunları diyenler, ihtinası, sırata, müstakimi tutturmuşlar mı? Tutturamamışlar. Hidayette değiller. Biz elhamdülillah hidayetteyiz. itikadımız hidayet üzere. Amellerimizde yanlışlar olabilir, itikadımız tam eli sünnet. Tam eli sünnet. itikadı düzgün olanda, amel itikada zarar etmez. Allah tevbe kapısını açık tutar, bir şefaat erişir, İnsana hidayet gelir ama itikadı bozuk olana da hiçbir iamel amel fayda etmez. İstediği kadar dünyaya fakirleri yedirsin, efendim miskinleri doyursun, efendim hac umre sevaplar, zekatlar neler yaparsın, camiler, çeşmeler neler yaparsa yapsın. İtikadında, eli de kıl kadar muhalefet olan da hidayet yoktur. Onun için Ya Rabbi bizi hidayette sabit eyle. Hidayette daim eyle. Allah'ım sen bu yoldan kıl kadar ayrılmaktan bizleri muhafaza ile dostlarını neyle sabit kıldınsa o şekil bizi de sabit eyle. Ya Rabbelan Ali Ve Ya Hayru'l-Nasirin Ve Ya fatihin Şimdi bir hadis-i şerif okuduk dün e, e, okuduk dersem ondan başka hadis-i şeriflere geçtik e, şimdi biz e, af olmak istiyoruz günahlardan kurtulmak istiyoruz ve bu Ramazan-ı Şerif'in faziletlerinden, bereketlerinden azami derecede yararlanmak istiyoruz. Bunun içindir ki bu hadis-i şerifler Buhari şeriftedir. Bir rivati Buhari'de değil, yani ilavesi var. O da çok büyük müjdedir. E, hatta üç tane hadis-i şerif bu usta okuyabiliriz. Bu hadis-i şeriflerin hepsi Bukhari'dedir. E, bunlar bize çok büyük müjdedir. Ramazan şerifle alakalı olmak üzere geçtiğimiz e, geçirdiğimiz bütün günahların bağışlanacağına dair Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem müjdesidir. Ama tabii ki biraz ve bu hususta e, şartlar var. Çok da ağır da şartlar yok. Çok ağır da şartlar yok. Çünkü iki şart söylüyor hadis-i şerifte. Ebu Ureyre'dendir radıyallahu teala bazı rivadelerde Abdullah bin Abbas'tan geliyor. Men sâme ramadâne kim ramazan şerifte oruç tutarsa bunu tutuyorsunuz elhamdülillah. Ee, diğer hadis-i şerifte hemen kim ramazan Şerif'te kıyamda bulunursa dedik ki Ramazan-ı Şerif'in kıyam ayakta namazda durmak demektir. Gecenin ekseriyetini ibadetle ihyadan ibadet olduğunda alimlerin ittifakı var. Yani normal e, tabi yatsı yıkıldın cemaatle sabah cemaatle buna gecenin tümünü ihya bir sevabı var, müslim Şerif'te hadis-i Şerif var, o ayrı bir şey. Ama bunu ben bil fiil kıyam yapacağım dediğin zaman ne yolla olur bu kıyam? Gecenin ekseriyetini ibadetle geçirmek. Tabi namazda ayakta durmak, da bunun ekseriyetini teşkil eder. Çünkü haftalussalat yani namazın en faziletli olanı ayakta kıyamı en uzun olan yani e, kıyamda okuması tabi hafız olmayanlar, çok sure ezbere bilmeyenler için bu zor. Ama elli kulüvallah falan okursan, yüz kulüvallah okuduğun zaman da oluyor tabi uzun kıyam oluyor o zaman. Ama geri kalan ezbere sureler bilmen lazım ki uzun uzun kıyam yapasın. Ama namazın en faziletlisi kıyamı uzun olandır. Özellikle gece namazında, teheccüdde kıyamın uzunluğu muteberdir, eftaldir. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te oruç tutarsa bu başı. Öbür adı i aldık hele. Ramazan-ı Şerif'te kıyam yaparsa. Bunu da e, alimler diyorlar ki teravih namazını kılan Ramazan-ı Şerif'te teravih namazına devam eden kişi Ramazan'ın kıyamına muvaffak olmuştur. Maşallah. Bu çok müjde. Yani teravihle beraber, teravihte de hatimle kılma şartı yok yani. Keşke hatimle kılınsa. Ama kılamayan için e, bildiğimiz surelerle veya en az üç ayet veya üç ayet miktarı olsa müstahap olur kurtulur yani. Ama şimdi tabii hepten yâsîn, allâhu ekber o da olmaz. Çünkü en az ya üç ayet olacak ya üç ayet miktarı. E üç ayeti ne atayın? ne üç ayet. O miktarda okursan tek ayet bile olsa yani e, üç ayet miktarına gelirse denk, yine e, namaz, sünnet üzere olur. Müstehap, sayı, müstehap yerine gelmiş olur. Ama bazıları tabi hepten müdhammeten Allahu Ekber. Yani en kısa tek ayet odur Kur'an'da. Tek kelimeden mürekkep bir ayet var, o da odur. Tek kelime. E, e, dolayısıyla he, olur mu? Olur. Ama e, bu müstehap olmaz. Allah'ın sevdiği bir şekil olmaz. En az üç ayet veya üç ayete denk gelecek kadar yani Kur'an-ı Kerim'den bir satırlık yani bir satır, Kur'an'daki bir satırlar, bir satırlık ayetler bile üç ayete denk, denk gelir. Kulüvallah tabi satır mübarek ama e, o herhalde beş ayet. Değil mi? Lem yelit ayrı değil mi? Lem yelit ayrı ayet. Öyle mi? Beş ayet oluyor. Yani o beş oluyor. İnne atayna da bir satır. O üç ayet. Bunlara itibar edilerek kılınan e imam da işte rahat edecek. Çok patküt yapmayacak. Hızlı kıldırmayacak. Çok hızlı aşırı hızlı kılınmaması lazım. Tadili erken bozulursa buna kıyam denmez. Bu bozar işi. İfsat eder yani. Bunlara da rahat edilmesi lazım. E imamı da seçeceksin o zaman. Elhamdülillah imkanlar var, bayağı bir camiler var etraflarda. Bir insan e, hızlı kıldıran, tadil erkanı bozan imama da niye gidiyor? Ona efendim e, gitmemek lazım. E, tadil erkana dikkat eden imamların arkasına kılarsan, ha takva sahibi olsa o çok daha mübarek olur falan. Bu gibi hassasiyetlere rahat edilirse Ramazan gecelerinin ihyası bakımından çok faziletli olur. Kadınların evde kılmaları da haftadır. Ama camiye çıkabilir miyiz? Karanlıktır yani gece için. Bazı alimler gençler için müsaade etmiyorlar fitne tehlikesinden. Ama bizim gençler zaten gündüz bütün sokaktalar yani. Fitnesi, fitnesi kalmamış zaten. Fitnenin içine düş, velafil fitneti sekatu. Fitneye düştüler Allah buyuruyor. Fitnenin içine düştüler zaten. <gülüyor> gündüz geziyorlar. Ha gece bilmiyorum. Ama biz yine fıkha göre hareket edeceğiz. Çünkü neden? Bizi dinleyip amel eden kızlarımız var. Genç kızlarımız var. Biz onlara amel edene göre konuşacağız. Millet ne yaptığına göre konuşursak bozarız işi. Onun için e, gençlere e, yani müsaade yok. Yani mekroluk olabilir gençlere ama e, işte annesi babası yanında babasıyla beraber falan giriyor çıkıyor falan. Bu biraz işi hafifletebilir. Babasının yanında annesi yanında falan. Yaşlılara müsaade var. Sabah namazına, yas namazına falan çıkmalar. Yaşlı kadınlara bile fıkıhta e, efendim e, gündüz namazlarına şey yapmıyor. Yaşlı kadınlara bile. Ya bu kaç yaşına gelmiş buna kim bakar bilmem ne. İlere kim bakar deme. Her, bir düş, her düşenin bir kapanı bulunur demiş. Böyle de bir laf var yani. Dolayısıyla biliyorsunuz işte o yaşlı karıyı Bağdat Bağdat dolalı böyle vali görmedi dedi yani. Onun için ee, böyle yaşlı maçlı diye mesela mukabele meselesinde de e, yani hafız diyor e, tek kadına okumayacak yaşlı da olsa kadın gidiyor evine kadın yaşlı diye tek başına kadından kalırsa e, bu kadın yaşlı zaten suratına kim bakar e, ama sen gençsin kadın sana bakabilir falan onun için e, böyle mukabelelerde falan da halvet olacak şekilde tek bir kadınla bir odada kalmak yok cüz okuyoruz bilmem ne öyle birinin başına geldi yani Yetişemedim evladım ne olur Bu cüzü bana tamamlat mukabele eksik kaldı Dedi götürdü devam. ondan sonra Neler olmuş neler olmuş diye Anlatırlar rivayetler muhteliftir e, Dolayısıyla yani Efendi Hazretleri de söyler bunu He efendi söyler bunu Onun için e, burada şeriat muhafaza edilecek Yaşlısına da Gencine de Şeriatın muhafazası var şeriat yaşlı diye Bir kadından kapat kapıyı tek başına kal demez ki Senin neyin oluyor bu sen değil, değil Nasıl oturuyorsun yalnız başına. E onun için fıkhar lazım. Te e, teravih namazları kadınlar evde kılsalar eftal. Evin en dip köşesine gitseler daha eftal. Yani evinde birkaç odaları varsa hiç ses duyulmayan, hiç sokağa bakmayan, cama yakın olmayan ne kadar derine gitse <gülüyor> o kadar eftal. Kadınlarda tesettür, örtünme ve gizlenme meselesi eftal. Bundan dolayıdır ki Efendim, fıkıhlar böyle söylüyor. Ama camiye gitseler, cemaate gitseler, namazları olmaz mı? Olur. Kadın erkek karışmazlar, girerken çıkarken namazlarında ben caiz olmaz, namazları bozulur demiyor. O da ayrı bir şey. Ramazan'ın kıyamı teravih ile. Bu arada bu mübarek gece 14. gece. Öyle mi? 14. gecede özellikle hadis-i şerif var ki, Yutlu bu siz Kadir Gecesi'ni arayın. Bunları İbni Ebi Hasım rivat ediyor zannedersem. Es-Sünne isimli eseri var. Büyük muhaddistir İbni Ebi Asım Hazretleri. O kıymetli eserde, kitab sünnesinde bu hadis-i şerifler çok geçiyor. Bu kadir, teravihle ilgili şeylere hep Allah'ın hikmeti. Dokuzda arayın diyor. Evfiyar Bahad-ı Açara. On dörtte arayın diyor. Bu gece buradayız inşallah. Teravih burada kıldıracağız inşallah. cemaatte zaten kılıyor. Her gün cemaatle kılıyorum. Cemaatsiz hiç kılmadım. 14. gecede arayın denilen bir gece. 13'ün arayın buyrulanda hadis-i şeriflerin hiçbiri ihmal edilmemeli. Kaynağı da sahih'te var yani muhtebber kaynak. Efendim bu gecede inşallah Rabbim kıyama muvaffak eyler. Ramazan'ı kıyamla geçirirse. Bu da ikinci hadis. Üçüncü hadis-i şerifte men gâme leyletel kadri Üçü de Bukhari'de olacak. Kadir gecesini kıyamda geçirirse işte mesele orada da Kadir gecesi hangi gecede düğümleniyor ama hangi gece olduğunu tam bilemeyince ne oluyor? Birçok geceleri arıyoruz işte böyle arayın buyuruluyor çünkü çok geceleri de bizi kazandırmak istiyor Mevla. Bir gece olduğunu tam kesin şu gece buyurmuyor. Kadir gecesini ibadetle geçirirse ne olacak? Şimdi aradan sonra anlatırız. Hadis-i iki şart var. Bu iki şarttan sonra da çok büyük bir müjde var. Özellikle oruçla ilgili kısmında, Ramazan'ın tümüyle ilgili çok büyük bir müjde var. Onu beyan edeceğiz inşallah. Ta ki ölümü düşündüğümüz, kabri düşündüğümüz, ahireti düşündüğümüz efendim neticesinde başımızın çaresine bakacağız. Neye çaremize bakacağız? Bizim başımızın belası günahlarımızla ahirete gitmememiz lazım. Onun için temizlenmeye, arınmaya bakacağız. Her an ölebileceksek her an Ramazan'da da böyle bir aklanma, paklanma mevsimi bu üç hadisin. Üçü de Ramazan'la ilgili. Bak üçü de sahih bu kadar. Üçü de Ramazan'da oluyor. Başka ayda olmuyor. O zaman çok büyük bir imkan var. Birinden birinden bile kurtarabiliriz yani üçün birinden. O zaman bu oradaki şartları mutlaka yerine getirerek e, bu müjdelere e, vaat edilen müjdelere Nail olmamızı Rabbim müyesser eylesin. Ya gaffâra zünûb Ey günahları çok affeden Allah bizi mağfiret eyle diye ortası mağfiret olan şu bölümdeyiz 300 e, kere zikredeceğiz. Ondan sonra yüz kere Sübhanallahübemde okuyacağız. Kelime-i öğrettiğim üzere dörtlü zikirlerimizi yapacağız. Peşi sıra devam edeceğiz. Buluşacağız. İnşallahurrahman. Evet sizlerle biz beraber yapmıyoruz ama Sizlerde herhalde evlerinizde yapıyorsunuz. Yüz kere ve hamdi okuduk. Güneş batmadan evvel Allah'ımızın emrini tuttuk. ve <Sessizlik> بِحَمْدِ رَبِّكَ قَوْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَوْلِ غُرُوبِهَا Ayet-i kerimelerde birçok yerde emrediliyor. Güneş doğmadan evvel ve güneş batmadan evvel. Şimdi güneş batmadan evvelki vakitinkini yaptık. Rabbini hamd ile tesbih et. Tesbih et, noksan sıfatlardan tenzi olduğunu zikret, beyan et. Hamdet, nimetlerine karşı şükret. E i̇şte o, Sübhanallah'ı bir diyen bu emri tutmuş oluyor, bu ayetlerdeki emri. Şimdi tesbih ve hamd. Sübhanallah'ı tesbih ve bir hamdî hamd. Yani nimetlerine karşı, bütün iyiliklerine karşı ona hamd ederim ve onu kafirlerin iftiralarından, müşriklerin yıkılırlarından e, uydurmalarından, onun hakkında yapılan bütün e, noksan sıfat içerikli açıklamalardan tenzih ederim, uzak tutarım Allah'ımı ben. Onun hiç hatası yok, yanlışı yok. Dininin, kitabının, peygamberinin hiç hatası yok, yanlışı yok. Hiç noksanlığı yok manasına geliyor. Sübhanallahü ve Bunu yüz kere okusa, Sahih-i Müslim hadisinde geçiyor. Ha on günde diyor. Günde ama bunun e, ikilisi var. Subhanallah ve Mbd, Subhanallah ile azim olan var. O Bukhari hadisinde kelmeten, hafifetten, halel lisan, fikiletten, fil mizan, habibetten, ilah rahmani, Subhanallah ve Mbd, Subhanallah ile azim. Bukhari'nin son hadisidir. İki kelime var ki dilde çok hafif, mizanda çok ağır, rahmana çok sevgilidir. Subhanallah ve Mbd, Subhanallah ile azim. İki cümle manasında. Bazı gerek kelime denir, kelam kastedilir. Burada da kelimeden kelam kastediliyor. iki cümle oluyor. Bu ikilici olandır. Sonra sabahın e, sünneti ile farzı arasında veya imsaktan sonra e, güneş doğana kadar sabah e, namazını kılmaya kadar veya güneş doğana kadar da olur. Sabah namazı erken kılınırsa çok pay kalıyor güneşe. O arada Subhanallah ve hamdih Azim, Estağfirullah. Ve etübüyle ehli bir var, te var. Ali Adel Efendi hepsini topladığı için öyle yaptı onu. Ve etübüyleyi de kattı. Ama hadis-i şerifte e, birinde ve, e, sırf estağfirullah ile de var. Bu rızık için mesela. Adam geldi dedi, ya Resulallah, ben ya rızkım çok dar, geçimim sıkıntılı, maddi imkanlarım kısıntılı. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Feine ente min tesbihil sen meleklerin tesbihi niye yapmıyorsun? Nerede kaldın sen? Ve bi halk. Bütün mahlukat bu kelimeyle rızıklanıyor. Ya karıncalar, balıklar, kuşlar, kurtlar hepsi bi'lhamdi okuyor. <gülüyor> ve min şeyin illav şebihu bi'hamdi. Subhanallah ve demeyen yani Allah'a hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yok. Canlı demiyor. Hiçbir şey yok. Şey var olanların hepsine deniyor. Mevcutlara deniyor. Yani canlı cansız. Duvarda tesbih ediyor. Yani ıı, aslan, kaplanı bırak. Beton, kaya hepsi. Hiçbir şey yok. Ayet bu Kur'an. Velakin la tefkavune tesbih. Siz onların tesbihini anlamıyorsunuz. Çünkü neden? Lugatları değişik. Sizin dilinizden değil. Ha burada adam ee, Arapça konuşsa anlamıyorsun. Neden? Dilini bilmediğinden. E bu da onun gibi. Bu duvar şimdi Subhanallah-ıbiham okuyor. Ayetle sabit. Yattığın yatak Subhanallah-ıbiham okuyor. Bindiğin araba Subhanallah-ıbiham okuyor. Kesin. Hadis-i şeriflerde böyle beyan ediliyor. Ee, onun için nice merkebe binen vardır, bindiği merkep ondan eftaldir diyor. Neden? Üstteki türkü çığırıyor, attaki merkep tespih getiriyor. <gülüyor> o zaman ne oldu? Merkep ondan kat kat eftal oldu. Allah diyenle yallah diyen bir olur mu? Şimdi o zaman evet, Sübhanallahübihamdi bütün mahlukat bununla rızıklandırılıyor. Peki bütün mahlukata bunlar rızık gönderiliyor. Ya sen bunu yaparsan aç açık kalır mısın? Çoluk çocuğun nafakasız bırakır mısın? Bu sabahta olan sırf Sübhanallahübihamdi Sübhanallahülazim Estağfirullah Ve etub ile ile olan kısmı onda başka bir müjde var. Rızık da bu. Öbüründe diyor ki bu Tesbih alınır, melekler, adamın ağzından çıkanı kaparlar ve onu Mevla'nın kabul ettiği amelleri kaydettiği dosyaya makama yükseltirler. Mevla mekandan münezzeh. O makama yükseltirler ve orada arşın altında bunu mühürlerler. Hiç kimse bunu açmayacak derler. O adam dinden çıkmadıkça hangi günah işlese o sevap bozulmuyor. Onun sevabı mahfuz kalıyor ve kıyamet gününde maşerde, mizanda o amel getirilip konana kadar mührü çözülmüyor. Bu da çok acayip bir müjde. Çünkü diğer amellerin hepsi hakkında böyle bir müjde olmadığından bazı iyi amellerimizi, kötü amellerimizle de bozdurabiliyoruz. Ama bu mühürlük alıyor. Onun için yani üçlü söylerken bunu Sübhanellahi ve Hamdi, Sübhanellahi ve Azim, Estağfirullahe ve etübüyle 100 kere biraz fazla uzun tutuyor. Ama sıf rızık için benim derdim şu anda diyorsan yani estağfurullah kadar bunu zikrediyorsun. Ama güneş batmadan evvel sahih Müslim hadisindeki iki rivayet söylüyorum. Sadece sübhanallah hem dese bu sahih Müslim'de. 100 kere dese günde günde bu güneş doğmadan batmadan değil günde ki burada demiş oluyoruz elhamdülillah. Aranın da bu fazileti oldu bize. Ramazanda hep yüz kereyi eksik etmedik. Kim bunu yüz kere dese yarın ahirette lem yati ehadun bi afdala mimma amile. Bihi. yarın ahirette. O gün itibarıyla Ramazan'ın 13. günündeyiz bugün. Bu Ramazan'ın işte 1436 senesinin Ramazan'ının 13. günü itibarıyla konuşuyorum şu anda. 100 kere sıvanlayı hem diye okumuş defterine amel defterine kaydettirmiş olandan ahirete bugün için daha fazla faziletli amelle hiç kimse gelemez diyor. Ama adam bin rekat kıldı, bunu geçemiyor. Ya hatim bitirdi. 8 saatte hatim biter. Kuvvetli hafızlar için 8 saatte okunuyor. Adam hatim yaptı bugün ya, geçemiyor. Hatih işte diyor ki, ancak ondan fazla diyen. Ya biri 105 demişse o 105 diyen ondan fazla. 110 demişse ondan fazla. Başka hiçbir amel. Ya adam Ramazan ömresi yaptı Mekke'de ya. Ama ben Hadis-i Şerif sahip, ben Hadis-i Şerife bakarım. Ondan eftal. Amel ancak ondan fazla söyleyen. Ne acayip bir amel bu ya. Ama bu kadar ayette bu emrediliyor. Rabbini hamdiyle ile ya. Bir an müjdesi de yine söylenirse. bu velau kanet misle zevad Bu da sahih hadiste geçiyor denizlerin köpüklerinden fazla günahları olsa affedilir. Aynı müjde Sübhanallah diye sadece. Ama sen ben rızık bereketi de istiyorum dersen, sabah faslına öbür sistemi, öbür terkibi yap. Dualarım kitabında var. Aklınızda benim okumamla o üçlüsü kalmayabilir. Dualarım kitabında bulursunuz yani. Yani sayfayı şimdi bilmiyorum. Bulurlarsa versinler. Son tarafında zenginlikte Z harfinde olabilir. Fakirlik, F harfi, alfabetik virüs var. Fakirlikten kurtulma, onlar da olabilir. Diye hatırlıyorum yani. Çünkü o konular, o müjde ona ait olduğu için. Bunlarla amel edeceğiz. Ve böylece elhamdülillah bugünü de böylece Allah'ın iptal ettirmekten amellerimizi, iptal ettirecek inançlara saplanmaktan, günahlara düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. Çünkü bir şeyler kazanıyoruz ama iptal tehlikesi çok tabii gıybet falan gibi, kul hakları gibi, başkasına sevapları bağışlamak, mecburen vermek gibi avanaklıklarımız oluyor. Allah Teala bizi ahiret aklına malik eylesin. Amin. Şimdi biz de e, hadis-i şerifler, bu üç hadis-i şerifi bugün tahlil ediyoruz. E, üç hadis, arada da kaç hadis geliyor tabii veya daha ayet geliyor. Ama bu üç hadis-i şerifte çok önemli bir e, müjde var. Biri Ramazan-ı Şerif'te oruç tutanlar. İkincisi teravih kılanlar, bak gecenin ekseriyeti itibarıyla normalde kıyam bütün alimlere göre sahib geceler berat gecesinin kıyamı gibi, regaib gecesinin kıyamı gibi, bunlar da cumhurun görüşü gecenin ekseriyetini ibadetleyen. Ama Ramazan'daki kıyamı tefsir ederken bütün alimler ittifakla demişler ki, teravih kırsa kıyam oldu. Bu çok kolay oldu, bu teraviye sen şükret. 20 rekat diyorsun, Kırk dakika diyorsun. Şükret. Neden bu Gecenin ekseriyetini ayakta ibadetle geçirmen olursa kıyam daha zor olmayacak mı sana? Daha zor olacak. Öp başına koy teravihi ya. Mübarek adam, aynı müjdeyi alıyorsun işte teravih kılmakla. Bu gecede ben kaç gecedir diyemedim ya müjdeyi. Vakit kalmadı. Pat diye ezan oluyor. Evet. Onun için bu geceyi deyim mesela. 14. dördüncü gece. Bu ayrı bir rivayet. O on dördünde arayın. Bak şimdi ne acayip işe geldik. On dördünde arayın. Buyurulan hadis-i şerif Ramazan-ı Şerif Risalesi'nde kaynağı var. Geçiyor. Ee, sayfası var. Bu o rivayet değil. Bu Hz. Ali Efendimizin rivayeti bu teravih, uzun hadisi. Hatta Hz. Ali Efendimiz'e bağlı kalmış. Yani Hz. Ali Efendimiz Resulullah buyurdu demiyor. Ama Sahabe, böyle bir müjdeleri, faziletleri e, kendiliğinden verme yetkisine sahip midir? Değildir. Onun için bunlara e, ne deniyor? Mevkuf olsa, mevkuf şu demek hadis şeyinde. Bu sahabeye kadar gelmiş, onda bağlı kalmış, durmuş. Hz. Ali buyurdu olmuş yani. O Resulullah buyurdu dememiş. Bir mecliste vaz ederken böyle böyle müjde var demiş. Mesela bir konuşmaya varken demiş, böyle müjde var demiş. Fakat bunu Resulullah buyurdu dememiş. Şimdi hadis alimleri diyorlar ki eğer bu gayıptan haber vermeye yönelikse kıyamet alametlerinde şu olacak, deccalda bu olacak, şurası şöyle gibi ise Mehdi'nin bir alameti gibiyse veyahut işte ışık çıkacak gibi ise, o da Hz. Ali'ye mevkuf bir tanesi. Bir tanesi Hadis-i Şerif'te bir tanesi Hz. Ali'de durmuş kalmış. Veyahut Ebu Ren'e de kalmış. Yani onun sözü olarak geçmiş. Dinleyenler öyle. O Resulullah buyurdu dememiş. Şimdi hadisçiler diyorlar ki Ebu Ureyre kıyamete yakın ne olacağını vahiy gelen biri değil. Madem Ebu Ureyre böyle bir ileriye yönelik bir hadis yani kıyamete yakın şöyle olacak dedi. Bu ibareyi aynen okuyorum. Muhaddislerin ibaresi. Beyheki gibi vesaire muhaddislerin. Ve mislu azâ lâ illa illâ ambelâh felâh hükmur Ne demek bu? Bu gibi konular yani şimdi 14. gece teravih kılanın faziletleri. Bu gibi konular ancak şeriat sahibi, esas sahibi allah Teala ama bizle muhatap olan sahibi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ona vahiy geliyor, hadislerde vahiydir. O zaman bu gibi bir müjde veyahut kayıpla ilgili gelecekle ilgili bir haber veya cennette şöyle bir nimet var. Nereden bilecek cennetteki nimeti? Bu ancak şeriat sahibinden ona ulaşan ya kendi duyumu veya güvenilir bir kaynak vasıtasıyla bazı Hazreti Ömer de hadisi duyamamış. Çünkü o gün o mecliste bulunamamış. Sonra onu kimden duyuyor? Hazreti Ali'den duyuyor mesela. Hatta ne derlerdi Hazreti Ömer radıyallahu ya? ne yapıyordu? İlla birini koyuyordu. Benim bir işim var. Gidip gelene kadar buyrulduğu hadis-i şerifleri sen muhafaza et. Ben geldiğimde bana aktaracaksın diye. Kaçırmamak için yerine adam koyuyorlardı. Bir dakikada neler olur biliyor musun? Bir hadis kaçar, bir müjde kaçar, bütün dünya ahiret saadeti ona bağlıdır. Onun için bir harfini kaçırmamak için yerlerine adam görevlendirerek sahabe-i kiram, ben gidiyorum, tabii herkesin bu imkanı olmayabilir, bütün sahabenin yerine adam koyacak imkanı olmayabilir ama köleleri var bazılarının, Müslüman köleleri vesaire, aman burada dur. Düşünsene sen, o köle, bu benim kölem demiyor. Onu sohbet arkadaşı. Aynı sofrada yiyorlar, içiyorlar. Yedirdiğinden yedirin, giydiğinizden giydirin. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bir İslam'da onun milletin anladığı gibi kölelik. Yok. Ona diyor ki, sen dinle diyor. Hep onlara azat etmişler. Onlara Mevla deniyor. Hazreti Ömer'in Mevlası. Ne demek? Azatlı köle demek. O azatlı köleler en büyük muhates oldular Ulema evliya aldılar. Çünkü onlar hep sahabeden de olanlar, var. sahabenin azatlı köleleri veya köleleri Müslüman olanlar, hepsi sahabe. Ya bu işte bediri okuyoruz orada hep Mevla diye geçer kelimeler. O kelimelerde anlayın azattı köle demek. Bu şekilde hadisleri muhafaza ettiler. O zaman böyle bir müddet Hazreti Ali de yani onda durmuş kalmışsa, oradan ileri Hazreti Ali ben Resulullah'tan işittim demeyebilir. Bazı kere ben de bir müjdeli bir şey söylüyorum hadis olduğunu demeden o müjdeyi söylüyorum Anlatabildim mi? Ama senin kafayı çalıştırman lazım Neden? Hoca bunu kafadan atamaz Mutlaka bunu bir kitapta gördü Sen hemen anlıyorsun ki hoca bunu bir kitaptan söyledi Benim sana şu kitapta kaynak vermesem de Bunu anlıyorsun çünkü ben bunu uyduramayacağıma göre E sahabe de bir şey dediyse İsnat ona ulaşıp orada duruyorsa Bunun için ref hükmü vardır Ref ne demek? Merfu Bu mutlaka Rasulullah sevme. Yük, yük, yükseltilmiş, ona ulaştırılmış bu. Neden? Bunu çünkü bir duyum almadan kafadan keşfedeceği içtihat değil bu. Ben Bunu bir insan düşünmekle bulamaz yani. Şimdi bu gece terabih kılana ne sebep var? Bunu istediğin kadar düşün. Nasıl bulacaksın bunu? Bu mutlaka duyuma muhtaçtır. O da Resulullah'tan duyulmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Başkasından Cebrail Aleyhisselam'la Hazreti Ali görüşemez ki. Hadis sağsın. Anladınız mı? Ha, bunu da Mevkuf hadisler hakkında düşünelim. Beyhakî öyle söyler. Bir namazı söyler Miraç gecesi. E bu mevkuftur ama bunu e, duymadan mümkün değil. Sahabe bunu söyleyemez. Mutlaka Resulullah'tan işitti veya işitenden işitti. Anladın? İşte burada da buyuruyor ki e, Radıyallahu Hazretleri Kâneke men edrake leyletel kadri Hadi bakalım. Şimdi. Kadir gecesine yetişmiş gibi olur. Bak dedik 14. gecede arayın. Şimdi bu gece Kadir Gecesi değilse bile hayır işte 14. gecenin teravihini bu gece teravih kılan mümkün mertebe kalabalık cemaatlerle kılalım inşallah Kadir Gecesi'ne yetişen neyse o ayah söylüyor ben bunu nasıl kafadan söyleyeceğim ve teravih kılan 40 dakikada 50 dakikada bitiyor Yatsısı falan hepçi içinde. Bu kişiyi Hacerül Esvet ile makamı İbrahim'in arasında orası çok hassas bir noktadır, mültezem noktası, mültezem izasıdır. O noktada 70 peygamberin kabri var orada mesela çok faziletli bir yer orası. Hacerül Esvetten hani geçi ayrılıyoruz makamı İbrahim'e doğru. Orada sabaha kadar ayakta namaz kılmış gibidir. Oho, ömreye gidemedik bu sene diye üzülüyoruz ya. Seni nerede bırakacaklar sabaha kadar orada? İzdihamda. Kim tutar seni orada? Sabaha kadar kılacaksın, haceletmedin orada. Kafanı kırarlar. izdamdan zaten. Ya? Orada sabaha kadar kılan neyse bu gecen teravisi odur. Hadi bakalım. Arada müjdeleri bazı unuttuk demedik ama siz anlasanıza. Ramazan Şerif Risalesi'nden müjdeleri kollasanıza. Evet vejat el ve yeşedun lew ennehu salat Melekler mahşere gelirler. Bunda acayip müsteh. 14. gece meselesi. Ben işte hadiste arayın buyurulanla nasıl uygun düştü? Hiç başka kaynaklar ama nasıl uygun düştü? Melekler mahşere gelirler. O kişi için şahitlik ederler ki: "Ya Rabbi biz şahidiz. Bu kişi teravihini kıldı." Bu 14. gece için. Feley vasibullahu mel kıyam. Kıyamet günü Allah da ona zor bir hesapla muhasebe görmez. Muhasebe görmez diyor ya. Bu gece huzur üzere ihlaslı bir teravih kılalım inşallah. Benim arkamda kılarsın diye bir şey geçmiyor hadiste yani. Böyle bir yanlış bir şey konuşmayalım. Ehli sünnet imamlar bulun. İtikadı düzgün olsun. Mümkünse sakalı bir tutam olsun. Sakalı kısa olanda da kerahat var imamlığında. <gülüyor> ya... Biz boşuna sakal uzatmıyoruz yani. Sakal, <gülüyor> yarım tutamda bile kerahat var. İsmail Hakkı Bursafi Hazretleri'nin fıkıh kitabında var. Ve bir salat nefsi kerahat. Kendi kıldığı namaz mekruh diyor zaten. Ya bir tutamda imam çok zor bulursunuz. Değil mi? Yarım tutam var. Burnundan hesap edersen bir tutam oluyor. Ama Hacı Bilal gibi burnundan olmayacak. Çenenin altından olacak. Tamam. Ne, ne mutlu. Bulamadın, yarım tutan bul bari. Bulamadın, sakalını usturaya vurmayanı bul. Bak demin adam geldi tane hacı abilerden, muhterem Allah selamet versin. 15 sene evvel seni bir kere dinledim dedi. Tabi ondan sonra dinlemedim demek istemedi. Ama dedi, o gün bugün bir kere ustura vurmadım. Sakalı çok kısa ama adam haramdan kurtarmış hiç olmazsa. Ustura vurmayan haramdan kurtarın. Zaten ustura vurmadıktan sonra, haramdan kurtardıktan sonra bir tutama kadar hepsi eşit. Bir tutamı yapmayan da sünnet tekamül etmez. Kamil sünnet yok. Onun için bir tutam. Anladın? Ha? Şimdi ne oldu? Bu gecenin teravihinde bu kadar müjdeler oldu. Bir de, bulabilirse burada bakalım. Dualarım kitabında var, onu kesin biliyorum. Ha buldum. Ya nasibinizmiş. İmam Zühri Hazretlerinden rivayet eden bir hadis-i şerifte ben size bir zikir öğreteceğim onu da okursak bu gece ben inşallah okuturum cemaate teravihine arasında ama bir kere okusan. Yalnız ne buyuruyordu bakalım. Selâ temerrâd. Üç kere diyor. Ben şimdi uyduramam. Üç kere dese, üç kereden aşağı bu müjdeyi veremeyiz. Her kim derse ki La ilâhe illâllâhu'l helîmul kerîm Sübhânellâhi Rabbis semâvâti ve rabbil arşil avvîm Benim gibi ayınları çıkartamayabilir. Yani bunu okuyacak düzgün. Üç kere okursa kemen edrake leyletel kadri. Kadir gecesine yetişen neyse odur. Bu zikri Kadir gecesinde okumuş oluyor. Yani muhteremler, hasbocara rahmetli öyle, <gülüyor> muhteremler derdi. Muhteremler yani şimdi bir insan Kadir gecesinde hangi gece olduğunu kesin bilemiyoruz. Ama Ramazan şerifte olduğuna kesin biliyoruz. Ha bu gecede aranması emredilen gecelerden olmakla birlikte. Tekli gecelerde bir 14 var, bir 24 var. İlginç. Şey çift gecelerde. Geri olan hep tekli rivayetleri geçer. Ha bir de bu sene Ramazan-ı Şerif hangi günle başladı? He? Perşembe, Perşembe mi bir? Perşembeyle başlayınca Kadir Gecesi'ni Evliyaullah'dan Ebru seni ı Horasanî Hazretleri buyuruyor ki 40 senedir Kadir Gecesi'ni kaçırmadım ama her sene gezer. Her sene gezer ne demek? Başı hangi günle girerse ona göre o garanti. 40 senede bunu 7 tane düşün ki e, günle girer. 7 günden biriyle girer. 40 senede ne oldu bunda? 40 tane Ramazan gördü bu veli. Bu 40 Ramazan'da 7'den hesap etsen o güne denk gelmesini kaç kere tesadüf etti demektir? Ben diyor kesinlikle bunu tespit ettim. Kadir gecesini kaçırmak istemeyenler diyor. Velilerin büyüklerinden Şeriatül İslam'ın şerhinde de geçiyor. Benim diyor şeyime riayet edebilirler diyor. Şimdi bu sene hangi geceye denk geliyor? Dergiye bakın. Lale Gül dergisinde bakın diğer günlerini de görün. Rivayetin kaynağını da okuyun ve bu sene Kadir Gecesi hangi gecedir? Ben başlık attım. Bu sene Kadir Gecesi hangi gecedir? Tabii ki yemin edemeyiz ama bu Evliyaullah'ın keşfine itimat ederek burada biraz daha ne oluyor? Çıta yükseliyor. Böyle bir keşif varsa. Ki bunu da Şiratül İslam'ın şehri gibi kitaplar aldıysa o zaman bu muteber bütün ulema kabul etmiş ki bunu kitaplara geçmiş bu. Kabul etmeselerdi onun sözü orada kalırdı yani. E bu kadar yüzlerce sene bu, kaç yüz sene evvel yazılmış bu yani. On için e, dergide baksanız o geceyi o günü bulursunuz şimdi öbür türlü genele ilan etmenin lüzumu yok çünkü adam sefer sadece o gece ibadet eder öbürler terk eder falan, falan ben şimdi ona onun mesuliyetini alamam ama ben rivayetin tümünü bir arada yazdım o rivayete bakın diyorum bunu ameledim. şimdi bu zikir dualarım kitabında da var son tarafında ama sayfasını ne bilmiyorum ama ramazan risalesinde 375 her gece 3 kere okuyamaz mısınız bunu bir dakika tutmaz ama her gece Kadir gecesi okumuş gibi olur kesin hadis-i şerif var Evet Taberani rivat etmiş ya El-Mucemülkebir'de İmam Dûlâbi rivat etmiş, İbn-i rivat etmiş, Alel-Muttakî rivat etmiş Savî tefsirinde İmam Savî zikretmiş O hadis-i değil ama zikretmiş ha, Bu müjdeyi yapın, bu kelime-i tevhidi okuyun yani Kadir gecesine Yetişmiş olma Bir müjde de şöyle vardır mesela Onu da arada söylüyorum ki Yatsı namazından sonra 4 rekat kılarsa yani son sünneti 4 kılarsa mescitten çıkmadan evvel diyor yani kıldığı yerde veyahut mescitte da bir evde cemaat yaptınız yani yerini terk etmeden diyelim kıldığı yeri terk etmeden mescitten çıkmadan diye de geçiyor hadis-i şerifte ama 4 rekat kılarsa yani son sünneti onu nasıl kılıyorsunuz? ikindinin ilk sünneti gibi kılıyorsunuz yani Sallibarik okuyorsunuz, kalkınca da Sübhaneke okuyorsunuz, gayrimüekkede olduğu için ee, dört dekat kılan kemisliğinin iletil, minle iletil kadri o dört dekat kadir gecesinde kılınmış olarak deftere yazılıyor. Her akşam var bu. Ne kadar müjde. Yani iki zate kılıyorsunuz ya. Onu dört yapsan kadir gecesinde kılmış olarak yazılıyor. İkisi yatsının son sünnetin ikisi müekkede. Terk edilmez yani. Terk edilirse Azap yok ama fırça var. Metin Hoca gibi ben de ara sıra bir arko bir şeyler konuşayım yani. He, fırça var yani sitem, azar, itap. He, o zaman ee, dört kılmak o ikinci iki gayrimüekkete. Yatsının ilk sünneti de gayrimüekkete. Yani kılmayana ne yok? Fırça yok. Ama Yatsının son sünnetini kılmayana ikiyi iyi fırça var çünkü bunlar müekkede İ İslam ilmi haline bakın iman İslam ilmi haline müekkede ile gayri müekkedenin farkı ne bunları inceleyin yani bunlar fıkıh ilmi ilim size lazım ondan sonra hani bir telaşın da olsa acelen de falan olsa ikindin ilk sünnetini kıl da kılamadın efen illa iki bari olsun derdi falan ama hadi onu da kılamadın ilk sünneti kılamadın yasının ilk sünnetini kılamadın buradan sana e, azar işitmezsin ama öğlenin ilk sünnetinde işitirsin, son sünnetinde işitirsin. Akşamın son sünneti öyle. Sabahın ilk, ilk sünneti yok zaten, tek sünneti var. Oho sabahın sünneti acayip fırça işitirsin. Sabahın sünneti sanki farza monteli. Öyle bir acayip kuvvetli. Ondan sabahın sünnetinden daha kuvvetli sünnet hiçbir sünnette yok. İlk başında kıldığın hatta arabada kıldır mı, binek üstüne kıldır mı? Diğer sünnetlerin hepsine cevaz veriyorlar. Teraviye bile cevaz veriyorlar. Sabahın sünnetine gelince o çok kuvvetlidir. Onu ayakta kılmak lazım diyorlar. Fıkıh fıkıh alimler ayakta kılmak diyorlar. Yani onun için sabah sünnetini de bu arada söylemiş ola. Şimdi bu müjdeleri duydunuz. İnşallah bu gece teravi mutlaka kılarsınız. Efendim. Bazı arada kılanlar var. Bu gece kılsın. Teşvik yaptım. Şimdi ne buyurdu? Ramazan Şerifte oruç tutarsa. Öbür hadiste buyurdu, kıyam yaparsa. Yani teravih kılmak bu kıyamı yerine getiriyor çok maşallah. Büyükmüş. 3. hadiste ne buyurdu? Kadir gecesinde kıyam yaparsa. Bu üç hadisi Şerifte de geldik iki tane şart var. İmanen ben. Şimdi bu iki şart söyle. Birisi inanarak. E şimdi buradaki iman geniş manada ele alırsak eli sünnet mezebinin görüşlerine göre eli sünnet mezebi diye bir mezhep aslında yok. Niye yok? İslam eşittir El-Sünnet. Kur'an ve sünnet eşittir Es-Sünnet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sahabe eşittir Ehli Sünnet ve Cevaat Şimdi öbürleri ayrılınca bunların ismi Ehli Sünnet oldu. Mutezile, Şia, Cebriye falan öbürleri ayrılmasaydı Ehli Sünnet diye bir şey demeyecektik. Anladınız mı? Şimdi ayrılan olmasa demeyecektik. Ama ne zaman ki onun adı Mutezile oldu, onun adı Şia oldu, onun adı Cebriye oldu. 72 fırka bölündü gitti. Bu sefer bizim adımız ne olsun? Adımız ne olsun? Biz zaten Kur'an'da, Sünnet'te kaldık. Ayrılan bizden ayrıldı gitti. E biz Kur'an'da, Sünnet'te kaldık. El-Sünnet vel Cemaat. Ama hadis-i şeriflerde cemaat adı geçiyor. El-Cemaatü diye cemaat geçiyor. Sünnet zaten dünya... Aleyküm bir sünneti, sünnetime sarılın. O zaten dolu geçiyor. Zaten ikisi de hadis-i şeriften alınmıştır. Hadis-i şerifler dışında da bir isim değildir. Hal böyle olunca bir insan itikadını mutlaka eli i Sünnet alimlerinin Kur'an ve hadislerden aldıkları, çıkardıkları, anladıkları usul üzere sağlamlaştırması lazım ve tavsiye etmesi lazım, gözden geçirmesi lazım. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatının birçok mektubunda vasiyetlerinde, tavsiyelerinde hem de mektup yazdığı kişiler, halifeleri seviyesinde seyyidler, şeyhler, veliler yani koca İmam-ı Rabbani halifesi olan zatlara bile Herhalde o mektupların bize kadar ulaşacağını mübarek keşfetmiştir. Ki böyle yapıyor. Birçok yerde mektuplarında Evvela yenbeği evvelen tashihul akaidi bi mucebi arai ulemai ehli sünneti vel cemaat. O Urduca yazmış ve hatta Farsça, Farsça yazmış da tabii ki ibareler böyle tarif edilmiş. Tahrip yani Arapçaya çevrilmiş. Ha, Tahrip zannetmesin, her lafı yanlış anlamaz. İlk işiniz diyor, inançlarınızı, neye inanıyorsun? Sırata. Nasıl inanıyorsun? Sırat nasıl bir şey? Neye inandın? Mizana. Mizan var mı? Var. Var ama terazi şeklinde değil. El i Sünnet'ten çıktın. Çünkü mizana inanmak yetmiyor. Mizana nasıl inanıyorsun? Hadis-i Şeriflerde nasıl tarif ettiği iki kefesi var. Öyle inanacaksın. Havzu Kevser'e inanıyorsun. Nasıl inanıyorsun? Mesafesi ne kadar? Kim içer? Kim kovulur? Nedir Havzu Kevser? Nerededir? Cennetten önce midir? Sonra mıdır? Salattan önce midir? Sonra mıdır? Ne oldu şimdi? Şimdi inanmak yetmiyor. Meleklere inanıyorum. Nasıl inanıyorsun? Kız diye inanırsan kafir olursun. E şimdi meleklere inanmak yetmiyor ki. Kitaplara inanıyorum. Nasıl inanıyorsun? Ben Kur'an'a inanıyorum diyormuş geçen biri. Ama mucizelere inanmıyorum diyormuş. Nasıl? Kayadan deve çıkmış falan. Geç o işleri diyormuş. Ben de dedim kıpkızıl kafir oldum. Şimdi bir adam Kur'an'a inanıyorum, ben Müslümanım, teravih kılıyorum, oruç tutuyorum ama böyle mucize olur mu, kayadan deve mi çıkar dediği anda ayetleri inkar ediyor. Bu adam kafir. Stalin'den hiç farkı yok. Mao'dan hiç farkı yok. O zaman inanmak yetmiyor. Kur'an'a inanıyor. Ama şuraya değil. Nasıl bir şey bu ya? O zaman işte mucizeye inanma, ay yarılır mıymış? E ben şakkal kamer, ay yarıldı diyor Kur'an. He? Bu böyle. Bu işler böyle. Onun için imanen, Ramazan orucu, teravih ve kadir gecesi üçü de gelecek müjde için ilk şart imanen. İmanı sağlam olacak. Bu imandan maksat iki manası var. Bir, ehli sünnete göre yani Kur'an ve sünnete göre inanılacak şeylere inanacak. Bizim hazırladığımız son iman, İslam ilmi halinin 120 sayfalık, ilk bölüm yani, ilk bölüm iman faslı bölümü, birinci bölüm, yani bir insanın ben ehl sünnete göre inandım diyebilmesi için gerekli olan konuları kısaca ve özetle, çünkü detayına gidersen kitabın tümü itikata yetmez. 800 sayfa gider o. Tafsilatını veremesek de, yani bir sırattan maksat nedir? Mizandan maksat nedir? Şefaatten maksat nedir? Değil mi? E yani bak geçen profesör çıktı. Kadın profesör. Bardakçı programına. Peygamberin şefaatine kesin de öbürlerinde ihtilaf var dedi. E şimdi bir profesör olmuş. Hem de ilmi kelam profesörü, itikat. İlmi kelam profesörü olmuş. Kötü niyetli bir kadın da değil. Efendimizin şefaatini kabul ettiğine göre sapık bir görüşlü olduğunu düşünmüyorum. Ama öbürlerinde ihtilaf olduğunu söyledi. E ee, velâ eşfaun illâ Halbuki melekler Allah'ın razı olmadığına şefaat edemezler. Ayetini bilen hemen anlar ki meleklerin şefaat yetkisi var. Demek Allah'ın razı olduğuna ederler demek. Yani hal böyle olunca e, oradaki şefaat bölümünü bile okusaydı o kadar sene profesör olma yoktu. Yani ilmi kelam profesörü olup da şefaat efendimize mahsus değil ki diğer peygamberlerde de o hak var, alimlerde de var, şehitlerde de var. Ya hani Şerif'i söyledim. Sevgili macerade var kaynağı. Onun için iman İslamül Mali'nin ilk bölümü kesinlikle ben Ehl-i Sünnet üzere itikadımı bir gözden geçireceğim. İmam-ı Rabbah Hazretleri buyuruyor. Ehl-i Sünnet alimlerinin görüşlerine uygun şekilde inancı tasfi etmek ilk farzdır. Namazdan evvel, gusülden evvel, abdestten evvel. Çünkü ne orucun orucu oluyor, ne namazın oluyor ne teravih'in oluyor. İtikatta bozukluk olduğu sürece bir adam evlenmeden, yemeden, içmeden ilk yapacağı iş nedir? O maddeleri okuyup buna göre inandım ya Rabbi diye Allah'la ahitleşmesidir. Çünkü bundan evvel sonra öğrendiği zaman aa ben bunu böyle bilmiyordum demek çok sıkıntılıdır. Çünkü itikat konularında cehalet mazeret olmaz. Fıkıhta da olmaz gerçi. Farz vacip hemen öğrenmen lazımdır. Namaz farza bunu öğrenmek farzdır. Nasıl kılacaksın bilmeden, bozanını bilmeden, müfsidini bilmeden bozuyorsun namazı her namazın içinde. O namaz olmaz. E ben bilmiyordum bunun bozduğunu. Adam abde yellenme neaptesi bozduğunu bilmiyor. Koy vermiş gidiyor. Ondan sonra devamda namaz kılıyor. Ya e Allah ona der mi ki kardeşim senin namazlarını kabul edeyim şimdi? Neden? Her şeyi biliyorsun. Niye bunu bilmiyorsun kardeşim? E o zaman e, fıkıhta da farzı öğrenmek farz yani. E imanı öğrenmek, iman iman nasıl? Ben müslümanım, olsaydı öyle Olmuyor işte Ben Kur'an'a inanıyorum diyor mucize inkar etti bak gitti cehenneme e, Bu adam Allah iman versin, idare versin Düzelsin onu ben ona müslüman diye bakamam ki Ay yarılmaz, deve kayadan çıkmaz E ne oldu bu sefer? Allah'ın benden ne farkı kaldı? Ben yaptım normal, normalse Allah da yapar Anormalse Allah da yapamaz oldu ve o kadir. Ne farkı kaldı her şeye kadir. O her şeye kadir. Ben hiçbir şeye kadir değilim. O da yapamıyorsa bunu, o zaman Allah nasıl kadir oldu? Onun için bu iman olmaz. İlk şartımız nedir? İmanen iman el üstüte göre olacak. Mutlaka iman ilmi halindeki şeyleri tek tek okuyarak, hatta çoluk çocuk meclis kurarak yani hanım falan. Neden hanımın imanı olmasa niye gitti? E senin nikahın yok, e kadın inanmıyor oradaki bir şeye, e onun imanı yoksa, ehl-i sünnet dışındaysa senin nikah sıkıntıya gitti e senin çocuğuna tirahat edecek bu iş nesebine, soyuna, bu iman meselesi şaka kaldırmaz acabası falan, bu da var mı, yol olmaz diyor Kur'an müminler ancak o kimselerdir ki, başkası değildir ''Ancak innema Allah'a ve Rasûlü'ne iman ettiler.'' Tabi onların buyurduklarına, duyurduklarına, Kur'an'a, hadise ''Sümmelem yartâbu'' Sonra da şüphe etmediler. Ha içine vesvese gelir şeytandan, vesvese imanı bozmaz ağzından çıkmadıkça. Kalbe gelen vesvese şüphe manası da değil. O şüphe hangi şüphedir? Ağza vuran şüphedir. Adamın diline vurmuş işte, kayadan deve çıkar mı diyor. Salih Aleyhisselam'ın devesine. Kur'an'da bu kadar surede geçiyor. O zaman ne oldu bu? Bu şüphe oldu. Çünkü neden? Ağzından söylüyor. Çıkar mı? Nasıl diyor? Onun için birinci şart imanen, ikinci şart ihtisaben. O da ne demektir? İhtisap, e, ihlas demektir. Allah rızasını olsun demektir. Hani evde dururken böyle teravihe gidelim mi? Veyahut da yarın oruca niyet edelim mi diye Boğazım millet böyle bir gün tutuyor bir gün tutmuyor acayip acayip insanlar var şimdi adam ne diyor sen tutarsan ben de tutacağım diyor. şirktir bu şirktir ne diyor hadis-i şerifte sakın kimse namazını orucunu başkasının namazına orucuna bağlamasın Allah ortak kabul etmez ben Allah için tutuyorum diyecek ihtisaben bunu yarın daha detaylı anlatırız inşallah Allah kabul eylesin oruçlarınız ya azim ya zeyim. ente ilahi لا إله غيرك اغفر للذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم آمين الله